Devir 3. Mehmet devri, Ayaspaşa akrabalarından, Sadrazam Ayaspaşa'nın akrabalarından bir Hakani Mehmet Bey var. Hakani Mehmet Bey divan katipliği yapıyor. O dönemlerde divan katipleri Edirne Kapısı civarında oturur, hafta üç gün divan kurulduğunda Topkapı Sarayı'na gelirler. Orada divan toplandığı zaman bir kafesin arkasında divanda söylenen her bir şeyi kayda geçirirlerdi. Bunlar birkaç katip idiler arka arkaya. Yani cümlenin başını birisi yazar, sonunu bir, ortasını birisi yazar, sonunu birisi yazar. Divan bittikten sonra bunları bir araya getirir ve öksürülmesini bile ...en ufak bir kelimeyi bile hiç atlamadan yazarlardı. Onun için Osmanlı arşivleri çok sağlam tutulmuş arşivlerdir. Yani bakanlar kurulu, o zamanın bakanlar kurulu dediğimiz divanda konuşulan her şey... ...bu katipler tarafından kayda geçirilirdi ve bu katiplerin tamamı aynı işi yaparlardı. Hakani Mehmet Bey bunlardan bir tanesi. Günlerden birinde Hz. Peygamber'in Mevlid kandilinde Hz. Peygamber'e olan sevgisini o derece coşturur ki... ve eline divitini, kalemini, hokkasını alır, bir şiir yazmaya başlar. Biz buna hilye diyoruz. Hilye bir türdür ve sadece Türk edebiyatında yazılmıştır. Hilye, Peygamber Efendimiz'in ruh ve şekil güzelliklerini anlatan bir eserdir. Tıpkı Süleyman Çelebi'nin Mevlidi gibi, Hilya'da toplumda halk arasında okunarak, bestelenerek okunarak yüzyıllarca devam ede gelmiştir. Böyle bir eseri yazmaya başladığında Hakani Mehmet Bey günlerden birinde bir 15-20 gün içerisinde Ayaspaşa bir gün divana girerken onu görür. Der ki Mehmet Bey bugünlerde neler yapıyorsun? O da der ki Efendimiz... Bir cüret ettim, bir şiire başladım. Hele ver bakayım neler yazıyorsun deyince e, kuşağından çıkarır bir tomar kağıdı Ayaspaşa'ya verir. Ayaspaşa kağıdı alır, okumaya başlar. Hayretler içerisinde kalır. O kadar güzel bir eserdir ki, o kadar muhteşem söylenmiştir ki bunlar bende kalsın der. Mehmet Bey hıkmık etse de yok bunlar bende kalsın der. Kalır, divan tamamlanır. Ertesi divan, iki gün sonra diğer divan toplantısına kadar bizim Mehmet Bey devamını yazmaktadır ama baş kısmını kaybetmiştir. Ya başına bir şey gelirse, ya hiç geri dönmezse, ya Paşa'dan alamazsa. Neyse Paşa ikinci divan toplantısından sonra Mehmet Bey'e güzel şeyler yazmışsın, ağzını şeker çiğnesin der. Sonra üçüncü divan toplantısında Mehmet Bey dışarıdan hükümdar, üçüncü Mehmet huzura Girer divan toplantısında biliyorsunuz padişahlar kafesten izlerlerdi. Gerek olduğu zaman divan toplantısına girerlerdi. Girer e, divan toplantısına ve Mehmet Bey'i huzura çağırlar Mehmet Bey oturur, ezilir büzülür acaba bir suçum mu var hünkâr beni çağırıyor diye. Ve Mehmet Bey'e, Mehmet Bey ne güzel şiirler söylemişsin. Hele nasıl söyledin bir anlat bakalım. Bunun için bizden ne istersin? ''Dile bizden ne dilersen'' gibi bir cümle kullanır. Mehmet Bey mahcup olduğu yerde gittikçe büzülür, ezilir ve der ki ''Hünkârım kusura bakmayın sizden hiçbir şey dilemiyorum. Çünkü ben bunun karşılığını öbür tarafta Efendimiz'den dileyeceğim. Bütün mecliste onlar kalır. Hakikaten Mehmet Bey pek çok hediyeler teklif edilmesine rağmen hiçbir hediyeyi kabul etmez. Ben bu eseri Efendimiz'e yazdım. Ecri varsa, hediyesi varsa ondan alırım, başkasından hediye kabul etmem diye diretir ve ömrünün sonuna kadar böyle yaşar. Ta Edirne kapısına gider gelir, Cağaloğlu dediğimiz Cigalazade Sinan Paşa Cağaloğlu semtini kurarken ona bir ev teklif ederler, onu da kabul etmez. Ve Hilye kitabı, Hilye-i Hakani olarak bugüne kadar gelir. Muallim Naci, Esami isimli eserinin bir yerinde. Hakani Mehmet Bey anlatırken diyor ki, sekirat mevt halindeyken Hakani Mehmet Bey birden gülümsedi, sonra şöyle dedi. Yaranı baa safa. Şu cennet bahçeleri ne güzel bahçeler imiş dedi, sonra şehadet getirdi ve ruhunu teslim etti. Hediye yerini bulmuş besbelli.